Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, aralarında dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 5 ülkenin liderinin de bulunduğu 71 devlet ve hükümet başkanı Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Zirvesi'nde liderler taahhüdünü imzalayarak insanların ve dünyanın sağlığı için doğayı korumaya yönelik adımlar atmayı vaat etti. 71 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'nin hemen öncesinde bir taahhütname imzalayarak önümüzdeki 10 yıl içinde doğa kayıplarını sonlandırmayı vaat etti. Biyolojik çeşitlilik kayıplarını 2030 yılına kadar tersine çevirmek amacıyla bir araya gelen dünya liderleri doğa ve insan için liderler taahhüdüyle doğa kayıplarının önüne geçmek ve iklim kriziyle mücadele etmek için acil adımlar atmaya söz verdi. Taahhüt, biyolojik çeşitlilik, iklim ve sağlık gibi birbirleriyle bağlantılı krizlerin yönetimi için ihtiyaç duyulan acil küresel kararların ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde atılmış güçlü bir adım. Nature for Life Hub yani Yaşam için Doğa Merkezi'nin girişimiyle Doğa ve İnsan İçin Liderler Etkinliği'nde açıklanan taahhüt WWF'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yayınlanan bir dizi bilimsel rapor doğa kayıplarının insanlık tarihi boyunca daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştığına küresel biyolojik çeşitlik krizine dikkat çekti. Biyolojik çeşitlik kaybını 2030 yılına dek tersine çevirmeyi vaat eden liderler taahhüdü ülkelerin en yüksek siyasi kademedeki liderlerin sergilediği çok önemli bir aşama. Tüm dünya liderlerini Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Zirvesi'nde bu kararlılıkla hareket etmeye çağırıyoruz. Biyolojik çeşitlik zirvesi ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek iklim müzakerelerinde herkes için karbon nötr, doğa pozitif ve adil bir gelecek sağlayacak ortak bir plan geliştirilmeli ve mutabakat sağlanmalı. Doğa ve insan için harekete geçmek şimdiye kadar hiç bu denli hayati önem taşımamıştı. Liderler taahhütü biyolojik çeşitlik krizinin yoksulluğu ve eşitsizlikleri şiddetlendirerek, hayvan kaynaklı hastalık risklerini de arttırarak ve iklim krizini tetikleyerek yaşam destek sistemlerimizde geri dönüşü olmayan zararlara neden olduğunu vurguluyor. İklim krizini durdurmak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak istiyorsak, biyolojik çeşitli kaybının ivedilikle durdurulması ve tersine çevrilmesini gerektiğinin altı çiziliyor. Amasya'nın farklı bölgelerinde kurulu madenler ve hidroelektrik santrallerin tarımı bitirme noktasına getirdiği söyleniyor. Kentte aktif halde bulunan 21 HES'in 16 tanesi merkezde Taşova ilçesi arasında tarım yapılan vadi üzerine kurulu. Hesler'den kaynaklı olarak Yeşil Irmak adeta kuruma noktasına gelmiş durumda. Mezopotamya Ajansı'ndan Tolga Güney'in aktardığına göre kentte yaşanan doğa talanına tarıma verdiği zararı değerlendiren Yeşil Irmak Çevre Platformu sözcüsü Fazlı Kuru, çiftçinin borç batağında olduğunu söyledi. Kent merkezi ve Taşova arasındaki vadinin binlerce yılda hazırlanmış mikro klima, iklime sahip bir vadi olduğuna dikkat çeken kuru, Hesler için seçilen bölgenin özellikle bu alan olduğunu vurguladı. HES'lerle suyun topraktan koparıldığına dire getiren kuru, bunun da yeraltı ve yer üstü suları arasındaki sirkülasyonun önünün kesilmesine yol açtığını belirtti. Kuru, şirketler bu tarıma zarar vermiyor, ırmaklarda can suyunu bırakıyoruz diyor. Oysa tüm canlıların ihtiyacı olan su HES'le engelleniyor, köylüler ile konuştuğumuzda bu seneki hasatta büyük zarar ettiklerini söylüyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan Shark Allies Sivil Toplumu örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpek balığının katledilebileceğini açıkladı. Sivil toplum kuruluşu köpek balıklarının karaciğerinden yapılan Squalene isimli doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullanıldığını belirtti. Shark Allies yöneticisi Stephanie Brendel, Yaptığı açıklamada yağın bileşenindeki güçlü yağların aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanıldığını belirtti. Brendel, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında da bu yağın kullanıldığını ifade etti. Squalen maddesinde kullanılan bir koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi ve tüm dünya için kullanıma sunulması halinde yaklaşık 250 bin köpek balığının Katledilmesi gerektiği kaydedildi. Almanya'da yüzlerce çevre aktivisti bir kömür madenine yönelik protesto düzenledi. Olay yerindeki Associated Press muhabiri polis kordonunu aşan bazı protestocuların gözaltına alındığını bildirdi. Alman şirketinden yapılan açıklamada ise bazı protestocuların kömür depolama tesislerine de girdiği belirtildi. Köln kentinin batısında yer alan Gartsweiler madeni ve çevresindeki enerji santralleri yıllardır protestocuların hedefinde. Çevreciler Avrupa'daki sera gazı emisyonlarının ve hava kirliliğinin en büyük kaynakları arasında bu maden ve santralleri görüyor. Çevreciler Almanya hükümetinin 2038 yılına kadar kömür çıkarılması ve yakılmasına izin veren kararına tepkili. Aktivistlere göre bu tarihte iklim değişikliğiyle etkin mücadele edilebilmesi için çok geç kalınmış olacak. Aktivistler ayrıca madenin genişletilmesi için çevresindeki 5 köyün yok olmasını da protesto ediyor. Söz konusu köylerde yaşayanlar da bu durumun anayasal haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle konuyu geçen haftalarda Federal Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Çevreciler demek zaten çok saçma çünkü artık bu çevreciler dediğimiz bütün insanlığı temsil ediyor. Nitekim kömür, kömür madenleri ve bütün fosil yakıtlar insanlığın sonunu hazırlıyor. Eklem krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri